Evet kıymetli dinleyicilerimiz Muhabbet Bağı programında tekrar sizlerle beraberiz Efendim biliyorsunuz siyer programlarını işlerken biz Muhabbet Bağı programında hep Devamlı olarak kendi iç alemimize yönelik Siyerin yani Peygamber Efendimizin hayatı saadetinin Bizlere hizmetini iç alemimizin nurlanmasına vesile oluşunu Hedef ve gaye olarak tayin etmiştik bu vesileyle tarihte yaşanmış bitmiş bir hadise olarak telakki edilmesinin bizlere bir faydası olmadığını, sadece tarih malumatı için siyer okumanın da eski tabirle sadra şifa olmayacağını çok çok defaatle programlarımızda zikrettik. Hep e, istiyoruz ki muhabbet bağı dememizin sebebi de o ki sizlerle bu muhabbeti paylaşalım. Hatta bizler o muhabbette olmasak bile sizlerle paylaştığımız bu muhabbet büyüsün, gönülden gönüle, sadırdan sadıra artarak, ziyadeleşerek hepimizi çepeçevre sarsın. Bu niyet, bu dua, bu niyazlarla beraber iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatı saadetinden okumaya, öğrenmeye ve bu minval üzere Muhabbetimizi ziyadeleştirmeye Şu anda Şu halde bize bu hadiseler Neler demekte Neleri bize öğütlemekte Nelere işaret etmekte Bunları mütalaa etmeye Sizlerle beraber devam edeceğiz Efendim Biliyorsunuz artık Mekke devrinin Mekke devri Medine devri derken neyi kastediyoruz Belki ilk defa bu programı Takip eden seyreden veya dinleyen kardeşlerimiz olabilir Neticede radyodan dinlemek de bir seyir halidir İnsan bulunduğu yerden bir başka yere gidecek derecede Kulakla işittiğinde Kendisinde böyle bir hal uyanıyorsa Ona da bir seyir hali demek yanlış olmaz Bu sürçülisanın belki hayra vesile oluşunu Emin ederek devam ediyorum Biliyorsunuz Mekke devri ve Medine devri denilmekteki sebep İki Cihan Serberi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin nasıl iki cihanın Serveri olduysa iki beldenin de serberi olarak iki beldenin de imamı olarak kendisini göstermiş, nuru parlamış. Allah'ın Ümmül Kura diye işaret ettiği, şehirlerin anası denilen Mekke'de de Medine-i Münevver denilen kendisinin getirdiği medeniyet ve Cenab-ı Hakk'ın nuru ve kendisinin nuruyla nurlanan böylece Mekke'nin üzerine bir de Medine olarak Allah Teala'nın dininde Resulullah gibi nurun ala nur sırrıyla iki beldenin de Fatihi, iki beldenin de imamı, bu iki beldenin işaret ettiği maddi ve manevi bütün beldelerin beletlerin İnsanların, sadırların, imamı ve nuru olan Fahri Alam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetini incelerken Mekke ve Medine devri olarak ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla hicretten evvelki döneme Mekke devri, hicretten sonraki döneme de Medine devri diye e, bahis açmak, o şekilde mütalaa etmek hafızalarda da daha kolay yer etmesi açısından tarihi malumatın isabetli de olmuş. Zaten malum haliniz Kur'an-ı Kerim'de ki sureler bile Mekki ve Medeni olarak ayrılır. Demin de işaret ettiğimiz manayı düşünürsek sadece Mekke ve Medine'de oluşuyla, sadece bir belde değişikliğiyle Kur'an-ı Kerim'in surelerinin veya ayetlerinin Efendim bu Mekki ayettir, bu medeni ayettir diye ayrılmasının sadece coğrafi bir hadiseye dayandığını düşünmek de çok kıt bir düşünce olsa gerek. İşaret edilen Mekke'nin ve Medine'nin halet-i ruhiyesidir. O beldede yaşayan, o belde üzerinde ameli salihle, hidayetle, nuruyla etrafını pürnür eden, Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetine Dikkat çekilmekte istenmiştir Çünkü Resulullah Efendimiz Kur'an'ın kendisidir Kur'an Allah Resulü'nün Lafzıdır Hazreti Ayşe validemizin işaret ettiği manayla Evet Mekki ayetlerin Belki de Mekki Zuhuratın, tecelliyatın ve Mucizatın zuhur ettiği Mekke devrinin artık son günleridir son devirleridir nedir bu devirler işte hatırlarsanız en son kaldığımız yer 1. Akabebiyatı ve ondan sonra Hz. Musab bin Umeyr'in Medine'ye gitmesi, Medine-i Münevvere'de Allah Resulü'nün erçisi olarak en güzel şekilde vazifesini ikmal etmesi ve Medine-i Münevvere'nin artık Allah Resulü'nü bağrına basacak şekle gelmesi bahislerini işlemiştik. Şimdi ikinci akabebiyatı hususunda konuşacağız inşallah. İkinci akabebiyatı işte birinci akabebiyatından sonra Mus'ab bin Umeyr'in faaliyetleri olsun veya Es'ad bin Zürare radıyallahu anh'ın Hazreç kabilesinden biliyorsunuz Medine'de Evs ve Hazreç kabilesi olarak iki Etkili iki büyük kabile vardı Arap kabilesi olarak Hazreci olan Esat bin Zürare Hazretleri Biliyorsunuz birinci akabibiyatların adeta imamı gibiydi İkincisinde de öyle olacaktır nitekim İkinci akabibiyatında da Yine hac mevsimini bahane ederek O vesileyle Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelen Medine'den gelen kafile Artık Resulullah efendimize müştahak olduklarını ne zaman kendilerine teşrif edeceklerini Medine-i Münevvere'yi Medine-i Münevvere haline getireceklerini Sormak ve yaptığı işlerden de rapor vermek Arz etmek üzere Mekke'ye geleceklerdir Evet Bilset'in 13. senesi Yani miladi 622 Tarihinde Hac mevsiminde Daha evvel Kur'an muallimi sıfatıyla Yani Allah Resulü'nün getirdiği dini anlatmak kastıyla gönderilen Mus'ab bin Umeyr Hazretleri ve Medine'deki İslami gelişmeyi bizzat Peygamber Efendimiz'e bildirmek hem de hac etmek üzere Els ve Hazreç kabilelerine mensup ikisi hanım 75 Müslümanla Mekke'ye geliyorlar. Tabi bunları temsilen gelen bu grup İlk önce hemen 75 kişi olarak gelip de Resulullah Efendimiz'e gözükme şansları yok. Çünkü hala e, Mekke'nin yaptığı, Mekke'nin müşriklerin yaptığı zulüm kol gezmekte. İhtiyatlı bir şekilde bu 75 grubun içerisinde, 75 kişilik grubun içerisinden birkaç kişi elçi olarak e, Resulullah Efendimiz'e geliyorlar. Daha doğrusu Mescid-i Haram'da, yani Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yerde... Allah Resulü'nün amcası, çok sevdiği amcası, Hazreti Abbas'la oturan resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yanına geliyorlar. Ve amcaları yanındayken iki cihan serveri Efendimiz'e, Ya Resulallah biz oldukça kalabalık geldik. Şu kadar kişiyiz. Seni yanımıza davet etmek istiyoruz. Ve yanımıza davet etmekle de kalmıyoruz. Eğer mümkünse seni yanımıza alıp Beraberce Medine'ye dönmek istiyoruz Her şeyimizi, canımızı, malımızı Her şeyimizi sana feda etmeye de razıyız Ve bu hususta da sana söz birliği Ederek Vaat ediyoruz ve söz veriyoruz Teşriflerinizi istiyoruz şeklinde Bu maalde iki can server efendimize durumu arz ediyorlar Bunun üzerine daha geniş bir şekilde mevzuu mütalaa etmek için hatta biz gelen grubun hepsiyle görüşmenizi kafilemizle görüşmenizi arzu ediyoruz nereye emrederseniz geleceğiz şeklinde İkicihan Serveri Efendimiz'e söylemeleri üzerine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o halde daha evvel konuştuğumuz akabeye gidelim yani birinci akabebiyatı diye adlandırılan o mevkiye Gidilmesinin yine uygun olacağını Fakat bu buluşmanın Dikkatleri çekmeden gece yarısı Olması gerektiğini de tembih ediyor Bunun üzerine Küçük küçük gruplar halinde Hani Medine'den Gelmişler tabi müşrik grup da var O müşrik adetleri Üzere hac ediyorlar Yani kıymetli dinleyicilerimiz Bizim şu anda hac etmeye geldikleri Zaman hemen gözlerinin önünde Bizim hac manzaraları Canlanmasın Müşrik üzere yani müşriklerin Adeti üzere bir hac Mevsimi O şekilde hac etmek için geliyorlar Dolayısıyla Medine'den gelen kafilenin Ekserisi daha doğrusu 75 kişinin Haricindeki hepsi müşrik Onlara gözükmeden Geceliğin ufak ufak gruplar Halinde akabe mevkiine Gece yarısı geliyorlar Orada buluşuyorlar Fakat Ben bilhassa Mescid-i Haram'da Hz. Abbas'la Peygamber Efendimiz'in bulunduğunu zikrettim ve daha sonra da bu konuya dikkatle çekeceğim. Lütfen siz de dikkatlerinizi uyanık tutun açık tutun zira buradan biz farklı bir yere de daha doğrusu farklı değil şu anda fark edebileceğimiz bir yere günümüze halimize bir detay aktaracağım ve orayla ilişkilendireceğim. İnşallah sizler de dikkatlerinizi e, pekçe tutun İki can sebebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde karar verince henüz İslamiyetini Mekkeli müşriklerin bilmediği hatta sahabe-i kiram dahi e, henüz acaba Müslüman oldu mu olmadı mı diye şüpheyle baktıkları Hz. Abbas radıyallahu an yani peygamber efendimizin amcası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle bir mühim meselede seni yalnızca oraya gönderme, yalnız gidemezsin, ben seni yalnız bırakmayacağım, hem bu meselede sana söz veren insanları şöyle ben de bir görüp tartmak isterim, seninle geleceğim, ey amcamın oğlu diye, peygamber efendimizle beraber geleceğini söylüyor. İki Can efendimiz de, Hazreti Abbas efendimizi çokça seviyor biliyorsunuz, hatta Yine bu hususa dikkat çekeceğiz Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir şey nakletmek istediklerinde Bir şeyi yapmasını arzu ettiklerinde Müracaat edilen kapılardan bir tanesi Hazreti Abbas'tır Abbas radiyallahu anh'ı Amcasını çok seviyor Hazreti Hamza gibi Eskiden hutbelerde bile Hamza ve Abbas ismi okunurmuş Yani Allah Resulü'nün Ehli Beytine işaret etmek için Ehl-i Beyt'i Mustafa'yı zikretmek için, Hulefa-i Raşidin'in ismi anılır. Sonra Hasan ve Hüseyin Efendimizin ismi anılır. ve Hasan ve'l Hüseyin ve Hamza ve'l Abbas diyerek Hamza ve Abbas Efendilerimizin ismi de edilirmiş. Niye? İşte bu sebepten dolayı Ehl-i Beyt'e mensubiyet, Ehl-i Beyt'e müracaat, Ehl-i Beyt'e hürmet, Allah Resulü'nün muhabbetini celbetmek için Ehl-i Beyt'inin de muhabbetini celbetmek şuurunu o kadar güzel işlemiş ki ecdadımız hutbelerinde bunu zikretmişler evet neyse biz konumuza tekrar dönmüş olalım İki cihan serberi efendimize yani Hz. Abbas buyuruyor ki bu ciddi bir meseledir bu bir oyun değildir haşa çok çok önemli bir mevzudur bir kere zaten senin olduğun mevzu önemlidir sen ey kardeşimin oğlu sen her şeyden kıymetlisin bizim ailemizin gözbebeğisin. seni alakadar eden her şey her mevzu önemlidir diyerek iki can server efendimizin bu kararında yanında olmayı murat ediyor İki can server efendimiz de kabul ediyor hatta bu o kadar ileri gidecektir ki Medine'li müslümanlarla bizzat Resulullah efendimizin konuşmasını istediklerinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben evvel Hazreti Abbas söz alacaktır ondan sonra Resulullah konuşacaktır sallallahu aleyhi ve sellem neyse biz sadece uzatmayalım bir yandan vakitte akıyor akabe mevkiine geliyorlar iki cihan serbeli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Abbas radıyallahu an Medineli kafileyle buluşuyorlar Hazreti Abbas Efendimiz ayağa kalkıyor ve bu işin ciddi bir iş olduğunu Allah Resulü'nü korumak hususunda çok büyük bir yükün altına girdiklerini, mesuliyetinin ağır olduğunu, eğer bunu yapamama gibi içlerinde en ufak bir şüphe varsa, hemen yol yakınken vazgeçmeleri gerektiğini, yok bizim hiç şüphemiz yok diyorsanız da, bunu teyit edecek şekilde ahdinizi, peymanınızın gözükmesi ve sizin tarafından gösterilmesi gerektiğini, Medine'lilere hitap ediyor Bunu ilan ediyor Şiddetli çok ciddi bir konuşma yapıyor Bunun üzerine Medine'li Müslümanlar Bizzat Resulullah'ın konuşmasını istiyorlar Ya Resulallah Sizin de söyleyeceğiniz bir şey varsa Biz sizde dinlemeye razıyız Kendin ve Rabbin için arzu ettiğin ahdi bizden al Yani bizden ne söz istiyorsan O sözü al Diyerek Resulullah Efendimiz'e de Hani Abbas Efendimiz Konuşuyor ama eksik kalan Bir şey olabilir bu çok Efendim dikkatli olmayı gerektiren Hatta şiddetli bir konuşmadır Sorgulayıcı bir konuşmadır Ya Resulallah bizim şüphemiz Yoktur hatta sen de Bizden ne istersen Kendin ve Rabbin adına istediğini Söyle ve istediğin Sözü bizden al şeklinde Allah Resulüne hani derler ya Altını imzalayıp açık mektup vermek Üzerini sen istediğin gibi doldur Demek gibi Bir ifadede bulunuyorlar Şimdi güzel kardeşlerim Burada tarihe mal olmuş Yani tarihe geçmiş Çok önemli bir hitap şekli var Bu hitap Hazreti Esat bin Zürare'ye ait Esat bin Zürare Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden Konuşmak için müsaade alıyor Ve bakın ne diyor Ya Resulallah Her davetin Bir yolu var O yol ya kolay olur Ya da zor Bugün senin yaptığın davet insanların çok zor Kabul ettikleri Çok zor kabul edebilecekleri Çetin bir davettir Basit bir davet değildir sen bizi takip ettiğimiz dini bırakmaya ve kendi dinine tabi olmaya davet ettin. Bu dışarıdan bakıldığında çok güç ve çok zor, çetin bir işti. Buna rağmen biz bu teklifini kabul ettik. Yani zor olan kısmında, bu davetin zor olan kısmında biz samimiyetimizi gösterdik. Alelade bir davet değil, çok güç bir davete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 Metni açarsak tabi Arapça Hitap tarzından Hitaptan tercüme ederek konuşuyoruz Arasında metni açıyoruz Yani biz o kadar kuvvetliydik ki O yolda O kadar kuvvetli bir cemaattik ki Biz bu şekilde Yani düşmanlarına teslim edilmek istenilen Bir zatın hatta kendimizden başka Hiç kimsenin de Hakim olmak için göz dikemeyeceği bir cemaattik Yani Medine'de biz bu kadar Kuvvetliydik bu çok zor bir iş olduğu halde Biz senin bu yoldaki teklifini de kabul ettik Yani ne demek Biz her türlü Cemaat olarak Bizim üzerimizde böyle bir kuvvet varken Biz bize teveccüh eden Üzerimizde bulunan kuvvetleri de Şöyle elimizin tersiyle ittik Senin yoluna Ve sana tabiiz diyerek Her türlü riski de göze aldık Sadece sana güvenerek Davetten sonraki ikinci bir zor kısmı da hallettik. Ve bu hususta da senin teklifini kabul ettik. Halbuki bütün bunlar Allah Teala doğru yolu bulma azmini ve sonunda hayra ulaşma ümidini ihsan etmedikçe insanların hiç de hoşlanacakları şeylerden değildi. Yani dinini bırak, sahip olduğun kuvvetleri bir kenara bırak, rahatlıkla hareket edilebileceğin ortamı bir kenara bırak da tamamen gayba imanla imtihan olduğun, tamamen sana ters olan farklı bir şeye tabi ol. Biz bu hususlarda da imtihan edildik ve bunları da başardık. Tabi bu Allah'ın izniyle oldu. İnsanların hiç de hoşlanacakları şeylerden değildi. Fakat biz bunları dillerimizle ikrar, kalplerimizle tasdik,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 Efendim Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun tekrar Muhabbet bağı ikinci bölümüyle devam ediyor Evet ikinci akabebiyatı mevzunu işliyorduk ve dedik ki birinci bölümde Hz. Abbas radıyallahu anh ile beraber yani amcası Abbas efendimizle beraber gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den gelen kafiliyle konuşuyordu Ve ilk akabe biatında da yine hatırlanacağı Üzere Esat bin Zürare radıyallahu anh imamdı yani bir nevi Onların o gelen kafirlerin önderiydi Yine ikinci kafilede Aynı şekilde Hem maddi hem manevi Olarak kıdemli olan Esat bin Zürare hazretleri Hazreti Abbas efendimizin Mesuliyetinin büyük olduğuna Allah Resulünü muhafaza etmenin çok Önemli bir vazife Bir mesuliyet olduğuna dikkati çekerek Bu işi yapamayacaksanız Hemen çekilin En ufak bir şekilde şüpheniz varsa Bu hizmete talip Olmayın şekliyle Onların samimiyetini Ve sözlerini tutmak noktasındaki Ahitlerini yerine getirme noktasındaki Gayretlerini Görmek istedi Ve bu şekilde bir konuşma yaptı Buna mukabil Yine hatırlanacağı üzere Medineliler Ya Resulallah sen bizden istediğin sözü kendi namına ve Rabbin adına alabilirsin Bize teklifte bulun biz senin sözüne itaat etmek üzere buradayız Senin vaat ettiğin ve bizim sana vaat edeceğimiz şekilde Seninle burada anlaşmaya ahitleşmeye sözleşmeye hazırız şeklinde Sözlerini beyan ettikten sonra Esat bin Zürare Hazretlerinin Tarihe mal olmuş Çok önemli bir Hitabetinin Orada vuku bulduğunu Nakletmiştik ve o devam ediyordu Onun ilk bölümü Daha doğrusu son bölümünü Bırakarak ikinci bölüme Havale etmiştik İlk bölümünde ne demişti Hazreti Esat bin Zürare Ya Resulallah Biz zaten şu safhaya kadar eğer samimiyetimiz sınanmak isteniyorsa sen de biliyorsun ki içimizi dışımızı da fark ediyorsun ve amelimizle biz de ortaya koyuyoruz ki biz zaten çok güç olan bir davet şeklini icabet ederek yerine getirdik. Sonra sadece dinimizden vazgeçmedik. Medine-i Münevvere'de çok muhkem, çok kuvvetli, çok kudretliyken arkamızda hani derler ya bütün holdingler arkasında bütün sermaye arkasında şöyle etiketi var şöyle kuvveti var siyasi sahada yegane bütün otoriter tarafından tutulan bir insan gibi düşünün işte o zamanın Medine'sinde de Yesribin'de de Esat bin Zürare ve ailesi ve etrafı bu şekilde fakat diyor ki biz bunu da adeta elimizin tersiyle ittik sadece sanatali talibiz Sadece sen geleceksin diye bu teklifi de kabul ettik. Bütün bize desteği verenler desteğini bizden çekecek. Bunu da göze aldık ve sana talibiz şeklinde. Konuşma yaptıktan sonra işte şöyle bir tabirle Allah Resulüne hitabına ve sözlerine arza devam ediyor. Bakın ne diyor? Ya Resulallah biz Rabbimize ve Rabbine biat ediyoruz. Allah'ın kudret eli Ellerimizin üzerindedir Kanlarımız kanınla Ellerimiz nedir? Kendimizi evlatlarımızı Kadınlarımızı Esirgeyip koruduğumuz şeylerden Seni de esirgeyip koruyacağız Kanımız Canımız ailemiz Biz bunlara nasıl sahip çıkıyorsak Aynı şekilde en az bu kadar Yani en az Kendimizi ailemizi muhafaza ettiğimiz kadar seni koruyacağız. Daha da üstünde bir korumayı sana vaat ediyoruz. Ve seni bağrımıza basmak için muhabbetle ve hasretle bekliyoruz. Eğer bu ahdimizi bozarsak canımızı kanımızı ailemizi koruduğumuz üzerine titrediğimiz gibi seni titreme davasından vazgeçersek Allah'ın ahdini bozan Bedbah insanlara nasıl muamele yapıyor? İşte o bedbah insanlar üzere olalım. Yani Allah'ın ahdini bozduğu insanlara karşı nasıl helak ile muamele ediyorsa biz o belaların o helak olma şekillerinin hepsine razıyız. Yani asla bu ahdimizden can tende olduğu müddetçe Aklımız başımızda olduğumuz müddetçe, bu hayatta olduğumuz müddetçe bizden asla böyle bir ihanet zuhur etmez. Dedikten sonra sözünü şöyle bitiriyor. Ya Resulallah kendin için arzu ettiğin ahdini ne istiyorsan sözünü bizden al. Rabbin içinde istediğin şartı koş. Resul-i Ekrem Efendimiz önce onlara Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okudu. Onları Allah'a davet, İslamiyet'e teşvik ettikten sonra da kendisi ve Rabbi için arzu ettiği hususları şöylece sıraladı. Yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuşmada memnun oldu ve hemen akabinde. Söylediğimiz şekliyle de Mukabelede bulundu ve Şu şartları sıraladı Yüce Allah için Size söyleyeceğim Öne süreceğim şartlar şunlardır Ona Hiçbir şeyi eş ve ortak Koşmadan ibadet etmeniz Namazı kılmanız Zekatı vermenizdir Bu aynı zamanda Müslümanım diyen kişinin de Alameti ve emaresi ki, dinin umdesi ki, Cenab-ı Resulullah hemen bakın neleri diyor. La ilahe illallah, tevhid inancından hiçbir şekilde uzaklaşmamak. Hiçbir şeyi ona eş ve ortak koşmamak. Namazı kılmak, zekatı vermek. Kendim için isteyeceğim ise şudur. Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet etmeniz, Muhammedun Resulullah'ı ilke edinmeniz ve öylece yaşamanız kendinizi ve çocuklarınızı ve kadınlarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanız yani burada bir iddia da yok iki cihan serveri efendimiz zaten tevhid inancına dahil olan Muhammedun Resulullah kısmını zikrettikten sonra bu benim peygamber olarak ümmetimin üzerindeki hakkıdır, dedikten sonra da, işte aileniz gibi, işte kendiniz gibi, beni kendinizden ve ailenizden başka görmeyiniz demektir bu aynı zamanda. Yani kadınlarınızı, çocuklarınızı koruduğunuz gibi demekte demek? Ekstra bir şey değil. Beni aileniz gibi, beni kendiniz gibi kabul ederek yaşamanızdır. Dikkat buyurulursa, biz metni, Günümüzün haline ve ahvaline Uygun şekilde de işaret ederek nazarlarınıza veriyorum Bu sırada Abdullah bin Revaha söz alarak Ya Resulallah Bunları söylediğiniz tarzda yaparsak Bize ne var diye sordu Kıymetli dinleyiciler Bazen Muhataplar soru sorduğu zaman Soru sordukları Zattan kendileri öğrenmek için Sormazlar Cemaate rahmet olacak söz, zuhur etsin diye sorarlar. Eski tasavvuf adabında da böyledir. Cemaatten bazen kişiler, mürşitlere sorular sorarlar ama, mürşide soruyu soran kişi cevabı almak için değil. Mürşide soruyu soran kişi, mürşidin vereceği cevapla, herkes istifade etsin. Henüz imanı yakına gelmeyenler de, İyakin derecede iman sahibi olsunlar diye bazen sual tevcih ederler. İşte bu da yine öyle bir soru olmuştur. Resul Ekrem Efendimiz buna mukabil yani böyle yaparsak bize ne var sorusuna mukabil cennet var diye buyurmuştur. Cennet nedir? Cenneti siz nasıl düşünürseniz düşünün. Dünyada saadet olarak mı? Ailede saadet olarak mı? Malınızın, makamınızın saadetini, sürurunu görmek olarak mı? Ahirette istediğiniz kişilerle beraber olmak, istediğiniz nimetlere erişmek olarak mı? Resulullah Efendimiz'e ahirette kavuşmak, Allah Teala'nın cemaliyle buluşmak olarak mı? Nasıl saadet isterseniz isteyin. Hepsini ifade edebileceğiniz cümle cennet kelimesindedir. Cennet derece derecedir herkesin kendinin haz aldığı bir şey vardır, bir cennet şekli vardır, bir cennet telakkisi vardır senin zihninde istediğin mesut olacağın tamam ben bu halden çok çok razıyım memnunum diyeceğin hal vardır, Allah'ın kullarına vaat ettiği cennet vardır diye cevap veriyor bu cevabı alınca o cevabın sururuyla o müjdenin neşesiyle o halde bu kazanç çok karlı bir kazançtır, çok karlı bir alışveriştir bu iş diyerek Allah Resulü'nün söylediği sözleri cemaat üzerindeki tesirini de arttırmış oluyor. Sonra Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah sana hangi yolda biat edelim ne söz verelim diye bir daha sordular resul Ekrem Efendimiz Allah'tan başka ilah bulunmadığına benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirerek namaz kılacağınıza zekat vereceğinize neşeli dikkat buyurun lütfen dikkat edin kıymetli dinleyiciler neşeli veya neşesiz zamanlarınızda sözlerime itaat edeceğinize emirlerime tamamıyla uyacağınıza Darlıkta ve varlıkta Muhtaçlara yardımda bulunacağınıza Hiçbir kınayanın kınamasına aldırmadan Korkmaksızın Allah yolunda Allah için hak ve gerçeği Söyleyeneceğinize iyiliği emredip kötülükten alıkoyacağınıza Biat etmeli Ve bana kesin söz vermelisiniz Şimdi dikkat buyurulduysa Az evvel zikrettik Abdullah bin Revaha o sualini sorduktan sonra cennet vardır cevabını alınca bir daha kafiredekiler o ana kadar o biatı maddelerini dinleyen kişiler bir daha sorma ihtiyacı zuhur ediyor. Demek ki bu vaat edilen şeyi duyduktan sonra henüz alacakları derecenin farkına varamayan insanlar da olabilir işlerinde Allah Resulü ile Abdullah İbni Revaha'nın bu konuşmasından hemen tekrar gayrete gelerek sana nasıl biat edelim diye sorduklarında Allah Resulü daha teferrat olarak zikrediyor biat maddelerini evet La ilahe illallah Muhammedur Resulullah veya Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü En Muhammeden abduhu ve Resuluhu diyerek bunu hayatınıza tatbik etmek bunu hayatınıza tatbik etmenin ölçüsü de nedir namazınızı kılıp zekatınızı vereceksiniz hoşunuza gitmesin veya gitsin yani bazen insan neşeyle bazı emirleri yerine getirir de bazen o neşe olmayabilir hani diyorlar ya motivasyon diyorlar şimdi İsterseniz bu neşeli haliniz olsun ihtiyakla yapın isterseniz iştiyaksız halinizde olsun fakat bir söz söylediğimde o söze itaat edeceksiniz ve ne emir veriyorsam ne söylüyorsam onu yerine getireceksiniz zira bileceksiniz ki bu şehadetin manasına göre anlamanız lazım ki ben size kendimden bir şey emretmem ne emrediyorsam bu şehadet getirdiğiniz tevhid üzere size ikazda bulunurum ve emirde bulunurum buna itaat edeceksiniz ve yine samimi olduğunuzu gösteren darlıkta ve varlıkta daha fazla ihtiyacı olan insanlara muhtaç durumda olan insanlara aman diyen kişilere yardım edeceksiniz. Ve yine darlıkta ve varlıkta. Yani bu birinci darlık ve varlık biliyorsunuz insanın kendi bulunduğu durumla alakalı. Ama bir de cemiyette darlık ve varlık durumu vardır. O nedir? Bazen cemiyette yaptığınız işler itibar görür. Bazense ...muteber bir insan... ...olmak durumundan düşüverirsiniz... İnsanlar size itibar etmez... ...siz bu iki halde de... ...hiçbir kınayacının... ...sizi levmeden... ...sizi tahkir eden kişinin... ...aman şu şimdi bak böyle yaparsan ...beni kınar... ...şimdi şurada şu fiili yaparsam hemen bana şu... ...etiketi yapıştırır... ...gibi... ...kınayacının... ...yani kınayıcı demek... ...kınama işini... ...kendisine artık iş edinmiş... ...yani... Senin doğruluğun iyiğin onun için önemli değil. Cenab-ı o ayeti kelime de onlar levmedenlerin kınayanların kınamalarından korkmazlar. Maalindeki ayeti kelime de gösteriyor ki devamlı kınamayı kendisine işedilmiş insanın kınamasını da zaten itibar etmek de ahmaklık işaretidir. Ne yaparsanız yapın siz ona yaranamazsınız. O hakkı yerine kayım kılmak için konuşmaz ki onun belli bir ideali belli bir Sağlam veya sakat Bir dünya görüşü yoktur ki Tamamen menfaatperest Rüzgar nereden eserse oradan O tarafa doğru meyleden Heva ve hevesine tabi olan Sadece kınamak için konuşan insanlar vardır Günümüzde yok mu? O kadar çok ki O kadar çok ki İşte böyle kınayanların da Kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için dikkat buyurun Allah yolunda ama Allah için Aa kahraman diyecekler diye değil Aa ne kadar müslümandır bu adam Maşallah ne cesur ne mücahit adam Dedirtmek için değil Sadece Allah için Hak ve gerçeği Söyleyeceğinize Yalan konuşmayacağınıza iyiliği emredip Kötülükten alıkoyacağınız şekliyle Bana biat etmelisiniz Ve bu hususta bana Kesin söz vermelisiniz diyerek biatı, biatın maddelerini sıralıyor ve ayrıca yine dikkat çekmek için bana her yönden yardım edeceğinize yanınıza vardığımda kendinizi, kadınlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyorsanız, nasıl onları başka zararlardan etraftan gelecek zararlardan sakındırıyorsanız, muhafaza ediyorsanız bana da aileniz canınız Evladınıza yaptığınız muamele gibi aynı muamele yapacağınıza kat'i bir söz vermelisiniz. Sadece bunu sizden istiyorum diyerek biat maddelerini sıralıyor. Dikkat çekilmesi gereken noktalara gelince tabii ki her noktasına dikkat çekmek lazım. Her satırı, her kelimesi önemli. Fakat şimdi şöyle bir gözünüzü kapayın ve düşünün. Demek ki Allah Resulünden uzak olduğunu düşünen insanlar, Resulullah Efendimizin kendilerine hicret etmesini, kendi sadırlarına, kalplerine, Allah Resulünün nurunun muhabbetinin inmesini istiyorsa, Allah Resulünün sevdikleriyle dost olacaklar, onları sevecekler. Allah Resulünün ehli beytini, tanıyacaklar ve sevecekler. Sonra Allah Resulünün, muhabbetini kendi canlarından kanlarından hatta ailelerinden daha aziz görecekler eğer böyle olursa namazlarını dostoru kılmaya gayret eder zekatlarını muhabbetle vermeye gayret eder bazen ibadet taata güzelliklere gitmek için işlerinde neşe olduğu zaman vardır ama bazen de yoktur her iki halde de ben yine de şu doğru olanı yapayım diye gayret ederlerse, Allah Resulü'nün muhabbeti, nuru, hatta kendisi böylesi sadırlara gelip yerleşecektir. Resulullah Efendimizin kendisine hicret etmesini bekleyen, şu andaki insanlara hitaptır bu. Canım gibi, ailem gibi, çocuğum gibi, üzerine titrediğim değerleri, Değer olarak gördüğüm şeyleri Senin içinde yaparım Ya Resulallah demeden Allah Resulü Sadırlarımıza hicret etmeyecektir İkinci akabebiyatını konuşuyorduk Hakikaten Esat bin Zülara Hazretlerinin Sadece aşikane değil Bir insan söz verirken Aşkıyla muhabbetiyle söz verir Fakat muhabbeti galebe çaldığından söz verir ama O muhabbetin devamı gelmez Belki akli ölçülerden uzak bazı sözlerde verebilir Hayır Esat bin Zülara Hazretlerinin hitap tarzına bakarsak, aşkla, muhabbetle ve bu aşkın ve muhabbetin hizmetinde olan akılla nasıl bir duruş sergilediğini, verdiği sözün neredere dayandığını bilerek, onun şuurunda olarak nasıl bir hitapta bulunduğunu dikkatlice ümit ediyorum, dinlemişsinizdir. Ve insanlar söz verir derken de muhabbetleri galibe çalabilir ama Aldıkları mesuliyetin farkında olması gerektiğinde düşünmeleri icap eder. İşte bu açıdan dedik ki Es'at bin Zürare radıyallahu anh'ın bu hitabeti bu konuşma şekli tarihteki muazzam hitap şekillerindendir. İsimleri çok çok zikrettiğimin farkındayım. O sahabiyi bu sahabiyi demiyorum isimleri zikrediyorum çünkü ne kadar çok sahabi ismi bilirsek bizim için o kadar iyidir. Allah şefaatlerini nâil eylesin. İsmen tanırsanız, İsmen tanınırsınız. Yem-i mahşerde onlar da sizi ismen çağırırlar, ismen tanırlar der büyükler. Evet buna mukabil iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de zaten her müminin yapması gereken ölçüyü Esat bin Zürare hazretlerinin nezdinde şu anda bizlere de ne yapmış oldu? Beyan etmiş oldu. İşte bu sözleşme ve bu biat neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitaben, o 75 kişilik kafileye hitaben aranızdan her hususta kavimlerinin benim yanımda temsilcisi olarak 12 kişi seçiniz. Yani siz şimdi değişik değişik kavimleri, kabileleri temsil ediyorsunuz. Tamam iyi güzel ama ayrıca icap ettiğinde irtibata geçmem için ve sizin de bu kabilelerinizle kavminizle e, görüşme yapmanız için aranızdan temsilci seçelim diyor ve 12 kişi seçiyor. Seçmeyi emrediyor ve akabinde de şunu ilave ediyor Musa aleyhisselam da İsrail oğullarından 12 temsilci almıştı. İşte görülüyor ki mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da havarileri var. Bir 12 sistemi var. Tasavvuf erbabında 12 hizmetnişin, 12 hizmetli, 12 aşk imamı diyerek 12 sayısı üzerinde durmuşlar. Yani e, eski tasavvuf terbiyesinde büyük asitane denilen tekkelerde pir evlerinde en az 12 tane hizmet nişin yani hizmet ehli bulunurmuş. Bunun sebebi işte iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin seçmiş olduğu 12 ile de alakası vardır derler. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz din kemale erdikten dinin kemale erme safhası tamamlandıktan sonra 14 hizmet nişin olarak da e, tayin ettiği 14 hizmetli vardır inşallah Allah ömür verirse onları da konuşuruz Medine'li Müslümanlar da Hazreç kabilesinden 9 evsillerden de 3 temsilci seçerek 12 kişiyi tamamlıyorlar bu temsilcilerin hepsi de Medine'nin ileri gelen hatırı sayılır kimseleri okuma yazmasında bilen alim zatlardır bakın bu da yine dikkat çekicidir yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi kabileleri tarafından, kendi toplulukları tarafından, cemaatleri tarafından en sevilen kişilere sadece yetmiyor ama sevilmesi ciddi bir şekilde yani diyorlar ya şimdi misyon ve vizyon sahibi diye adeta o zamanın en geçerli efendim statülerinden bir tanesi okuma yazmayı bilmek. Mesela okuma yazmasını bilen insanlardan ve eski kültürle, kendinden evvelki kültürle, diğer kültürlerle aşina olan alim kişileri, bilgili kişileri seçiyor. Bu 12 kişi bunlar. Peygamber Efendimiz seçilen temsilcilere, Havariler Meryem oğlu İsa'ya karşı kavimlerinin kefili oldukları gibi siz de sizden olanların kefilisiniz. Ben de Mekkeli muhacirlerin kefiliyim dedi. Hani Bir nevi bakanlık sistemi gibi, hani mebus sistemi gibi temsilciler seçiyor Allah Resulü ve Mekkelilerin e, temsil hakkını da kendisinde bulunduğunu ifade ederek muhacirlerin kefili de benim. Yani size Medine'ye hicret edecek olanların da temsilcisi benim uhdemdedir. Hepsinin temsilcisi olarak beni görün şeklinde e, Mukabelede bulunuyor Onlar da evet deyip Tasdik ediyorlar Ayrıca resul Ekrem Efendimiz 12 temsilci Seçildikten sonra Esat bin Zürare Hazretlerini de Seçilen 12 temsilcinin Başkanı tayin ediyor Yani tam bir e, Bakanlar kurulu ve Başbakan gibi adeta Zaten Hazretlilerden Seçilen 9 kişinin başında Ebu İmame Esat bin Zürare radıyallahu anh vardı. Bu 12 kişinin de başında ayrıca adeta onların baş temsilcisi olarak, baş mebus olarak ne yapıyor? Es'ad bin Zülala Hazretleri'ni seçiyor. Zaten inşallah Medine devrinde de konuşacağız. Medine denmesinin sebebi medeniyetin gelişiyle de alakalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yeni bir din getirmemiştir. Dinin bozulmamış halini getirmiştir. Bununla beraber Allah Resulü'nün getirdiği en büyük belki de yenilik medeniyet çekinde dini kurmaktır. Yani belki ilk medeni ölçüler. Hatta bu ölçüler derken hiç abartmıyoruz. Günümüz insanlarının 1800'lerde 1900'lerde farkına vardıkları... E, Programlardır bunlar eğitim şekilleri Yönetim şekilleridir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretlerinden sonraki Medine'lerle Yaptıkları anlaşmaya Baktığımızda göreceksiniz ki Bir protokol imzalanmış Beraberce Yaşamak üzere hangi Statüler korunmuş Hangi statüler sağlanmış Bunları tek tek görme fırsatını İnşallah sizlerle beraber Yaşayacağız ve bakacaksınız ki hakikaten şu anda insanların konuştuğu var mıdır yok mudur denilen şeyleri Resulullah Efendimiz Medine olarak kaim kılmıştır. Ve medeniyet Allah Resulü ile zirveye ulaşmıştır. İşte bundan sonra Efendimiz mübarek ellerini uzattı. Medine Medine'liler de teker teker biat ettiler. Sadece iki hanımla biat ettiklerinde Allah Resulü e, bizzat kendi ellerini tutarak onlara biat etmemiştir e, Bir rivayete göre bir su kabının içerisine sokarak o şekilde biat alıyor Veya bir bezi tutturarak o şekilde biat alıyor Daha evvel de e, belki zikrettik belki unutturuldu bilemiyorum Fakat kaynak olarak gösterdiğim kitaba siz de bakabilirsiniz ee, İrşad-ı akl Selim Ebu Suud Efendi Hazretlerinin yazmış olduğu tefsirde Resulullah Efendimiz de Mekke'de biat eden hanımların biatını bizzat elden tutarak almıyor Allah Resulü Safa Tepesi'nde Hazreti Ömer Efendimiz'e elini tutturarak biat alıyor fakat e, daha sonra inen ayetlerden sonra hanımlardan el tutuşarak biat almak tamamıyla kaldırılmış oluyor bunu da İrşad-ı Selim isimli Ebu Suud Efendi'nin yazmış olduğu Arapça tefsire bakarak orada görebilirsiniz. Ee, zinaya yaklaşmayın ayeti kerimesinin tefsirinde bunu göreceksiniz. Şimdi detaya girmiyorum çünkü vaktimiz e, daralıyor. Hiç olmazsa bu mevzuyu bitirmek istiyoruz. Evet bu bir gece olduğu için Mekke'nin müşriklerin e, haberi olmadı fakat Biat bittikten sonra Mekke'deki müşrikler Ey Kureyş Muhammed ile Atalarının dininden çıkmış Bazı Medineliler Sizinle savaşmak için Toplanıp sözleştiler Diye Bir ses duyuyorlar Mekke'deki müşrikler Gecenin karanlık ve sükutunu yırtan bu ses Kimindi ve nereden geliyordu Bu bilinmiyor fakat Bu sesin Münebbih bin Haccac'ın sesine benzediği rivayeti vardır. Fakat Resulullah Efendimiz de bu sesi duyuyor. Ve hemen oradaki Medine'lilere sizler konaklarınıza, konakladığınız yerlere dönünüz. Diye hitap ediyor. Hatta bu arada ya Resulallah istersen biz şu anda da savaşabiliriz. Yani emir ver biz şu anda kılıçlarımızı kuşanır, kınından sıyırır. Üzerimize yürüyen, halkın üzerine yürürüz diye teklifte bulunmalarına rağmen iki cihan serveri böyle bir şey izin olmadığını eee ikaz ederek yapmamalarını istiyor ve şu anda herkes konakladığı yere dönsün diyor. Sabah olunca durumu sezmiş olan Kureyşli müşrikler kendilerince mahiyeti meçhul fakat hadiseyi de böyle bir hadise olduğu için böyle bir ses de duydukları için tahkikata başlıyorlar. Medine'den gelen hac için gelenlere soruyorlar. Onların reisleriyle konuşuyorlar. Onlar da diyorlar ki yani böyle bir şey olmadı. Çünkü kavmimiz bizden habersiz bir şey yapmazlar. ile bize danışırlar. Hatta Abdullah bin Übey bin Serül'e gidip soruyorlar böyle bir şey var mı? Böyle böyle bir şey oldu mu diye. O da diyor ki yani bu büyük bir iştir. Ben küçük işlerin bile kendisinden sorularak yapıldığı bir adamım. Böyle bir şey olsa muhakkak haberim olur. Yani onlar Yesip'teyken bana danışmadan hiçbir iş yapmazlar diyerek bu tahkikatı boşa çıkarıyor. Resulullah Efendimiz yani bu işi şu an duyurmayın demeseydi bu işin tabii ki duyulması mümkündü. Çünkü hac için zaten insanlar bir araya gelir. İnsanlar hacda birbirini tanır. Kendi aslını, aslarını derler ya kendi mahiyetini anlamak için insanlarla tanışır sadece mekanı ziyaret etmez günümüzde de böyledir bu hac güzel arkadaşlıkların insan insana kaynaşmaların yaşandığı ve yaşanması gerektiği bir yerdir dolayısıyla öyle bir ortamda zaten herkes birbiriyle tanışmak isterken biz böyle böyle bir biat yaptık diye söylemiş olsalardı yani Resulullah Efendimiz böyle bir şey müsaade etmiş olsaydı bir anda hac mevsimi olduğu için bu hadise duyulacaktı fakat Efendimiz mani olduğundan bu hadise hac mevsiminde Şuyu bulmuyor İşte böyle bir tahkikat yapılıyor Neticesi gelmiyor Fakat hac mevsimi sona erince Medine'li Müslümanlar da Yurtlarına geri dönmek üzere Yola çıktıklarında Ne hikmetse Medine'li Müslümanların Mekke'den ayrılışlarından hemen sonra Bu hadise duyuluyor Ve kesin kendilerine göre Deliller elde ediliyor Hemen Mekkeli müşriklerden bir grup Medineli kafilenin, Medine kafilesinin peşine düşüyorlar. Ve tespit ettikleri isimlerden acaba yakalayacağımız olur mu diyerek kafilenin peşine takılıyorlar. Yine ne hikmettir bilinmez. Bu 75 kişiden Sa'd bin Ubade ve Münzir bin Amr biraz geride kalmışlar kafileden. Mekkeli müşrikler tarafından yakalanıyorlar ve Mekke'ye götürülmek üzere giderlerken Münzil bin Amr hazretleri bir şekilde onların elinden kurtulmayı başarıyor Fakat Sa'd bin Ubade hazretleri maalesef bu durumdan kurtulamıyor Mekke'ye getiriliyor E tabi neticeyi veya olan durumu tahmin etmek zor değil İnsan insanlıktan çıktığında istifa ettikten sonra ondan her türlü zararı bekleyebilirsiniz. En yırtıcı hayvanın bile yapmayacağı şekilde eza ve cefa etmeye, zulmetmeye hazır bir haldedir insanlıktan çıkan kişi. Onlar da Sa'd bin Ubade Hazretlerine Mekke'de türlü türlü eza ve cefa ediyorlar. O hani biraz da kaçırdıkları sahabilerin hıncını almak istercesine, bütün kinlerini, hırslarını Sa'd bin Ubade'den çıkartmaya kalkıyorlar. Fakat Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve inayetiyle Sa'd bin Ubade Hazretleri'ne daha evvel Medine'ye gelip, ticaret için gelip, Medine'de misafir olarak onun evinde kalan iki tane müşrik, Sa'd bin Ubade'yi tanıyor ve diyorlar ki, yok bu adamın bize Medine'deyken iyiliği dokundu biz Medine'ye uğradığımızda bu adamın evinde kaldık, Mekke'den birisi himaye ettiğinde, biliyorsunuz ki kimse başkasına dokunamaz, biz bu zatı himayemize alıyoruz diyorlar, ve böylece Sad bin Ubade Hazretleri de, eziyet ve işkenceden kurtuluyor, yani Cenab-ı Hak iki müşrik tarafından, himaye ettiriyor Sad bin Ubade'yi, işte ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir Ve bir başka misal Nasıl Firavun'un kucağında Hazreti Musa'yı muhafaza etti Hazreti Allah İsterse Allah korumak istediğinde Bu dine inanmayanlarla da Dinine dinine Gidenlere hizmet ettirir Yine hadisi şerifin Fehvasınca Allah Ahiretten nasibi olmayanlarla da Dinine hizmet ettirebilir Şeklinde Hadis-i Şerif'i düşünürsek bu tecelli etmiştir. Cenab-ı Hak ahiretten nasibi olmadan bu dine e dinimize hizmet etmekten bizleri muhafaza etsin. Hem ahiret yurdunda hem bu dünya yurdunda hayırlı kıldığı, müttakilere imam eylediği, evladından iyalinden salih evlatlarla, salih amellerle, salih ailelerle taltif ettiği, ikram ettiği ailelerden kılsın inşallah. Evet efendim, şimdi bundan sonra artık yurtlarına dönen Medine'li Müslümanlar ne yapacaklardır? Muhabbetle, hasretle, ihtiyakla Resulullah Efendimiz'i ve muhacirleri kendisine hicret edecek Mekkeli Müslümanları beklemeye koyulacaklardır. Demek ki hicretten evvelki şartlar tamam olmuş, Medine-i Münevvere diye isimler dediğimiz Yesri beldesi, o Medine Münevvere oluşa doğru artık günler saymaktadır. Resulullah Efendimizin ikinci akabe Biyatından sonra artık sahabe-i kiram hazretleri Mekke'de sahabileri ve sultanlar sultanı beş efendisi, efendilerin efendisi olan Hazreti Fahri Alemi beklemekte ve Tale al-bedru aleyna diyecek şekilde o neşeli, o iştiyaklı karşılama merasiminin efendim, günlerine adım adım yaklaşmaktadır. Cenab-ı Hak inşallah evladından, iyalinden, canından, kanından daha çok Resulullah Efendimiz'i sevip Allah Resulü'nün sadrına ve kalbine muhabbetinin, nurunun, ruhaniyetinin hatta cemalinin indiği kullarından eylesin. Bu muhabbet bağıyla Allah bizi Resulullah Efendimiz'e daima bağlı eylesin. Allahümme salli ve Sallim ve barik ala eşrefi ve esadi nuri cemi'i l-enbiya'i vel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.